Temizle daha başla. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Tavut üzerine bir soru. Meta nufridu şahsan bi ismihi ve aynihi alâ ennehû tavût? <gülüyor> bir kişiye isim olarak muayyen belirleyerek bu adam nasıl tavuttur? Ya yani ne zaman tavuttur deriz? Cevap izâ ile şirk evell ibadete nefsehi ev daa şeyen Adam eğer şirkete davet ediyorsa veya kendisine ibadete davet ediyorsa veya gayb ilminden bir şey bildiğini iddia ediyorsa veya Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerinden başka bir hükümle kasden Allah'ın dediklerinden başka bir hükümle hükmederse o zaman bu insan nedir? Tağuttur. İbnül Kayyımül Cevziye ne diyor? El-Tağutu kullu ma tecauze bihil abdu haddehu min ma'budin ev metbu'in ev muta'in. Tağut, haddi aşan, her kendisine ibadet edilen ve itaat edilen ve kendisine uyulan her bir şahıstır. Haddi aşmış, olan her bir emir, her bir kendisine ibadet edilen, her bir kendisine itaat edilen şahıstır. 35. Halil insan muhayyerun ov musayyerun. İnsan muhayyer midir yoksa musayyer midir? Musayyer. Muhayyer ne demek? Kendi haline bırakılmış. Musayyerun de bir yola sevk edilmiş midir? Yani insan kendi yaptığı işi Allah Teala tarafından yönlendirilerek mi yapıyor veyahut da kendi serbestliliğine bırakılarak mı insan kendi yapacağı işleri yapıyor? Cevap: El insan musayyir <gülüyor> onu mu İnsan hem musayyirdir hem de muhayyerdir. Yani hem bir yandan yönlendiriliyor, hem de bir yandan insan serbest bırakılmıştır. Ve delik en Allah Teala kadar aleyhi ma'y kamil huwa ma'y Çünkü Allah Teala'dır kulun yapacağı işi takdir eden ve yapacağı işi belirleyen Allah Teala'dır. Ve ma ve mağdalki ataw kudreten ve istitayten biha yuzawul al ve ma ma Bununla beraber allah Teala kula ne vermiştir? Bir güç vermiştir. Yapacağı işleri, sürdüre geldiği işlere gücü yetme ve yaptığı işleri tercih etme. Dolayısıyla sevap olan bir işi mi yapacak ve hatta ceza göreceği bir işi mi yapacağı kendi ihtiyarına verilmiş. Yani bir yandan insana Allahu Teala kudret vermiş, yapma kudreti ama bir yandan da yaptığı işleri takdir eden, ayarlayan Allahu Teala'dır. Biz bunu nereden biliyoruz? Ee, Zümer 36 37. had. Allah bir insanı saptırırsa ona hidayet veren olmaz. Demek ki bir insanın saptıran, hidayetten çıkartan kim Allah Teala. Yine peşindeki ayette "Omen yehdillahu mudil." Allah bir insana hidayet verdirdiyse onu saptıracak kimse yoktur. Demek ki Allahu Teala yönlendiriyor insanı. Dalalete veya hidayete doğru yönlendiriyor. Ama dediğimiz gibi bununla beraber insana seçme kudreti de vermiştir. Anlaşıldı değil mi? Yani yaptığımız işleri tamamen kendi halimize bırakılmış da değiliz. Veya yaptığımız işlerde tamamen Allahu Teala bizi yönlendiriyor. Bizim bir e, dahlimiz, etkimiz yoktur da diyemeyiz. Anlaşıldı değil mi? Yani yaptığımız işlerde Allahü Teala bizi tamamen yönlendiriyor diyemeyiz çünkü Cebriye böyle inanıyor. Cebriye'ne inanıyor insanın hiçbir etkisi yoktur cennete gitmesinde cehenneme gitmesinde veya cennete giden amelleri işlemesinde veya cehenneme gidecek amelleri işlemesinde hiçbir şey yoktur. Yani adam cennetlikse cennettiktir cehennemlikse cehennemliktir hani bugün böyle diyen insanlar var ya insan o zaman niye amel işliyor diye böyle tuhaf iddialarda bulunanlar oluyor ya, bunun eee bu şekilde inanılması eli sünnet akidesi değildir, bu cebri akidesidir. Bir de var ki mu'tezile akidesi vardır, bu da tam tersi. Allah Teala kulu serbest bırakmış, Allah Teala'nın takdir etmesi diye bir şey yoktur diyorlar. Bun, e, diyorlar ki Allah Celle Celal kulu serbest bırakmış, kul kendisi istediğini yapıyor, istediğini de yapmıyor. Cennete giden ameli yapan da tamamen kendisine bağlı bir şey cehenneme giden amelleri yapması da tamamen kendisine bağlı bir arzudur diyorlar onlar diyorlar ki muhayyer cebriyede diyor ki müseyyer biz de diyoruz ki kul hem muhayyer'dir hem de müseyyer'dir muhayyer ne demekti kendi haline bırakılmış müseyyer de bir yola doğru sevk edilmiş. Yani mesela demek ki siz buraya bugün geldiniz ders yapmaya. Bunda muhayyerdiniz. Kendi iradenizle geldiniz. Ama Allahu Teala bunu sizin için de sevk edici içinize bir dürtü de yaratmıştır yani. Anlaşıldı değil mi? Yani tamamen Allahu Teala'nın zorlamasıyla da gelmediniz. Tamamen servis bir şekilde de gelme değil. E niye böyle Allahu Teala layüsseldir? Sormaz Allah Celle Celle Biliyor ki kalpler ne ayarda Onu bildiği için Kimisini hayra doğru yola sevk ediyor Kimisini de şerre doğru yola Sevk ediyor ama şerre doğru Sevk ettiği insanın yapmış Olduğu işi o ameli Kerih görüyor yapmış olduğu Ameli kerih görüyor Devam edelim ayet ve hadisler Bunları daha çok teyit eder Mesela Zümer Suresi 36-37 Demin okuduğumuz Allah bir insanı dalalete sevk ettiyse ona hidayet veren yoktur. Kime de hidayet verdiyse onu da saptırıcı yoktur. Hadis-i şerifte اِعْمَلُوا فَقُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَلَهِ اِعْمَلُوا amelinizi işleyin. Yani iyi veya kötüne amel işlerseniz işleyin. فَقُلُّنْ Herkes e, müyesserun lima خُلِقَلَهِ Ne için yaratılmışsa o onun için kolay kılınmıştır. Yani cennet için yaratıldıysa cennete giden amelleri işleme üzerine böyle ona kolay göstermiştir cennete giden amelleri işlemek. Ama adam cehennem ehliyse cehenneme giden amelleri işlemek o adama daha kolay gelmiştir. Daha çok yatkındır öyle diyebiliriz yatkın ifadesi daha yerindedir. Mesela Leyl suresi ayet 5 ve 7. ayetler 5 ve 7. ayet arası. Femmen ve Allah için infak eden ve takvalı olan insana gelince. Vasaddaka bil cenneti de tasdik eden, ahiret yurdunu da tasdik eden insana gelince fesen yusiru yusra. Biz ona kolay olan şeyi müessir kılacağız. Yani neyi? cenneti biz ona kolay kılacağız buyuruyor Allahu Teala. Şimdi burada ne var? Allahu Teala'nın işte kişiyi yönlendirmesi var. Onun için müyesser kılması var. Yani niye? Ama çünkü kul tasadduk ediyor. Çünkü kul Allah için takvaya bürünmüş. Kalbinde bu düzgünlük olduğundan dolayı Allahu Teala ne yapıyor ona? cennete giden amelleri de müyesser kılıyor biz ona cennete giden yolu kolaylaştırırız yani kolay bir şekilde bir suyun mecrasına girmesi gibi o kul da cennete giden yola kolay bir şekilde girecektir allah Allahu Teala kul için bir ameli ispat etti o da nedir o da vermek, cömertlik yapmak, takva ve tasdik olması ve ahabara bi enallahu teala ve qawahu. Allah Teala ona bunu müyesser kıldı. Yani Allah Teala okuluna yardım etti ve onu takviye etti bunları yapmada yardımcı oldu. Felevşe ala ama isteseydi Allah kulunu saptırırdı. Vesallatu aleyhi men yusrifu Onu haktan saptıracak birini onun başına musallat ederdi. Yani hakta isek, hakka yatkın isek, hakkı işlemek kolayımıza geliyorsa o zaman biz bu konuda Rabbimize hamd etmemiz lazım. Ya Rabbi bizi hidayette sabit kıl ve bizim için Hayır, murad ettiğin kullarından eyle çünkü bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki li Allah bize bu yolu hidayet ettiğinden dolayı ona hamd olsun yani allah Teala bize böyle bir hamd şeklini öğretiyor bize bu yolu gösterdiği için Allah'a hamd olsun diye <gülüyor> Allah. Allah bize bu yolu göstermeseydi biz bu yola giremezdik. Allah bizim için bu hidayet yolunu istemeseydi biz bu yola giremezdik. Yani bu da nedir e, aklımıza yer etmemiz gereken çok önemli bir meseledir. Yani Allah Teala kul, kulun amelini muhayyer mi bırakmış, müseyyer mi bırakmış diyeceğiz ki ikisi de hem muhayyer hem de müseyyer. Yani hem kendi arzusuna bırakmış hem de bir yandan da yönlendiriyor. Hayır gördüğü insanı hayra doğru sevk ediyor. Şer gördüğü insana da şerre doğru yönlendiriyor. Tamam. Ehli sünnetin itikadı bu yöndedir. Kulun ameli ve sonuçta varacağı yer açısından. وَمَذَّبُ اَهْلِ السُنَّةِ اَنَّ مَا يَقَعُوا مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ كُلَّهَا bi-izni bi irade Teala yani kulların işlediği masiyet ve muhalefetler de hepsi Allah Teala'nın iradesiyledir. El irade tul kaderiye kendisinin kaderi ve kevni iradesiyle gerçekleşmiştir. Ne demektir? Bi Allah ma kulun masiyetlerini yaratır ama yaratmakla beraber kerih görür o otur masiyetleri. Walla yuhb ala ve masiyet elinde sevmez ve bundan dolayı da allah Teala kulunu bu yaptığı masiyetlerden dolayı da cezalandırılır. Dolayısıyla yapmış olduğu küfür, şirk, masiyetler, günahlar hangisi varsa kula nispet edilir. Yani onun için diyoruz ya Allah şerri yaratmaz. Kul şerri yapar, kula nispet edilir. Falanca şu şer amelini işledi, falanca şirk işledi, falanca küfür işledi. Allah küfür işledi denmez. Allah o insan için şirki yarattı denmez. İradesiyle var ama Allah'a nispet edilmez. Direktmen o şahıs e, onunla muhataptır. Anlaşıldı değil mi? Teala onunla muhatap değildir. Falanca insan günahkardır. Falanca insan kafirdir. Falanca insan facirdir ve fasıktır denilir. Bu sıfatlar Allah'a nispet edilmez. Ve ve Bununla beraber Allah'tır o insanın masiyetini, küfrünü, şirkini takdir eden ve yaratan. Allah isteseydi herkes hidayet verirdi. Ve ayet-i Rabbimiz öyle buyuruyor. Yunus suresinde. Lehedennes cemîa, Rabbin isteseydi herkes hidayete ererdi. Efendim Türk ruhun nasıl, hatta insanlar mümin olsunlar diye sen zorlayacak mısın? Senin istemenle olmaz bu. Allah istediği zaman olur. İnne kelat ediyim Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve, sellem, ve onun zımnında tüm Müslümanlar sen e, dilediğini hidayete mi erdireceksin? Yapamazsın, erdiremezsin Walakin <gülüyor> Allah dedi Allah'tır dilediğine hidayet verecek olan. Çünkü onu yaratan, onun kalbini, onun arzularını onun fıtratını en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Yaratmasında ve emretmesinde hikmet ona aittir. Niye öyle yarat? Onun hikmetini o biliyor, biz bilmiyoruz. Hakim odur, biz hakim değiliz. Yaptığı işleri yerli yerince yapan, biz yaptığımız işleri yerli yerince mi yapıyoruz? Bazen düzgün yapıyoruz, bazen hatalı yapıyoruz, bazen yüzde yüz hata ediyoruz değil mi? Bazen doğruya yakın yapıyoruz, bazen doğru yapıyoruz. Bizde hatalar, yanılmalar, yanlışlar, gafletler, nisyan olabiliyor değil mi? Ama Allah'ta böyle bir şey olur mu? Olmaz. Hakimdir. Yaptığı işi yerli yerince yapar. Kimin için hidayet istediyse o biliyor. Kimin için de dalaleti istediyse o bildiği için ona onu takdir ediyor. Falakun fi mulkihi ma la Allah'ın mülkünde arzulamadığı bir şey gerçekleşmez. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyur ki, bunu anlamak çok önemli bir mesele yani. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Siz istemezsiniz, sadece Allah ister. Yani sizin istemeniz onun isteğine bağlıdır. Siz mutlak olarak isteyemezsiniz. Sizin isteğiniz mukayyettir, yani bağlıdır. Dolayısıyla allah Teala buyuruyor ki, sizin isteğiniz diye bir şey yoktur. Sadece isteyen nedir? Allah Celle Celaluhu'dur. وَقَدْ ذَهْبَ الْمُعْتَزِلَةُ اِلَى اِنْكَارِ قُدْرَةِ الْاَيْتَعَالَ عَلَى Mu'tezile ne yapmıştır? <gülüyor> Allah'ın kudretini, kulların fiilleri üzerine olan kudretini inkar etmiştir. Yani mutlak olarak kudretin değil de kulların yaptığı işlerdeki kudretini inkar etmiştir. Bugün hadis inkarcıların çoğu da bu zihniyettedir. وَالْعِنَّهُمْ الْعَبْدُ وَالَّذ۪ي يُضِلْ وَيَه kulü yضل onlara göre kul kendisidir sapıtan kendisidir hidayeti bulan öyle değil Allah'ın vermesiyledir onun için Allah'a biz daimle dua edeceğiz ya Rabbi bize hidayet ver ve hidayete sabit kıl bakın her e, namazımızda her rekatımızda zaten Fatiha'da bu ifade var ihdinas sıratal müstakim ya Rabbi bizi dosdoğru olan yola erdir Hidayet erdir. Bu çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Allah'ın istemesiyle olan bir şey. Adam olur hidayet bulur. Dalalete de düşebilir mi daha sonradan? Düşebilir. İnandığı meseleden vazgeçer mi? Geçer. Kudretu akwa min قُدْرَتِ Rabbi. Şeyin ve muhatiz ile şuna inanır. Der ki kulun kudreti Rabbin kudretinden haşa. Kulların fiiline olan kudretinden daha kuvvetlidir. Kulun kudreti Rabbin kulların fiillerine olan kudretinden daha kuvvetli de derler Haşem. Ve khalefuhum cebriye Cebri <gülüyor> tabi ki yani. <gülüyor> Tabii. Ve <gülüyor> cebriye <gülüyor> <gülüyor> Cebri olanlar onlara muhalefet ediyorlar. Febelegu fi isbati kudretir Rabbi. Rabbin kudretini ispat etmede de mübalağa ettiler ne yaptılar ve selebul abd kudreti ve ihtiyarı kula dediler ki kulun hiçbir kudreti ve ihtiyarı yoktur. Hiçbir tercih yoktur. Ve maksuran ve dediler ki kul mecburdur. La ihtiyar kulun bir hareketi de yoktur, ihtiyarı da yoktur demişlerdir. Ya öyle mi? Öyle değil. Yani biz bunu günlük yaşantımızda da hissediyoruz değil mi? İstersen sen teheccüde kalkarsın istersen kalkmazsın istersen namazını, kalsın, istersen namazını kılmazsın bu seni bir zorlayan bir şey yok o insan ama ne var İnsanın içerisinde de bir manevi bir dürtü var değil mi hidayete yatkın olan ne yapıyor hemen onu yapmak istiyor ama biliyor ki zorla değil bu zorlamasıyla deri isterse kılmaya ama içerisindeki manevi bir kuvvet var destek var onu yönlendiriyor hayra doğru meyillendiriyor şerri o kadar yatkın değil şerri zorla yapıyor işte serifte buyurduk ya aleyhissalatü selam demin okuduk ya <gül> amel işleyin herkes yapacağı iş ne için yaratıldıysa o onun için kolaydır cehennemlik için cehennem için yaratıldıysa cehennem ameli onun için kolaydır Kolay bir şekilde cehenneme gidecek amelleri işler. Cennete gidecek ise, cennete gidecek amelleri yapmak onun için çok kolaydır. Onu hep arzular, ona bir dürtü vardır. Hafiften tabii ki şeytan ve nefis devreye girer ama ona fazla iltifat etmez. Öteki yön daha ağır basar ki onu yapar. Ve tuvasatâ ehl-ü sünnet, sünnet orta hali bulmuştur. Fekâlu dediler ki, innelel ibâdû kudrâten e'lâ Ve dediler ki kulun, Amellerini yapmaya kudreti vardır. ve onların o fiil yapmayı e, imkan sağlayıcı iradesi de vardır. Allahu Teala khalikum. Ama Allahu Teala da onların o iradesini yaratır ve ve kudretim ve onların kudretini de yaratır ve iradetiyim. Yani onların fiilini de yaratır, kudretini de yaratır, iradesini de yaratır. Hatta la tubtala şeriatullah. Ta ki Allah Teala'nın şeriatı batıl olmasın ve emruhu ve nehyu, emri ve nehyi de batıl olmasın. Ve la yenfa Fiili de ortadan kalkmasın. Ummu kudreti yili kulisin ve her şey olan kudreti de ortadan kalkmasın. e Şimdi desek ki haşa, Allahü Teala'nın kulun yaratmış ol, yapmış olduğu işlerde kudreti yoktur. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Desek o zaman inna Allahülak kulisin kadir nerede kaldı? Allah her şey kadirdir nerede kaldı, değil mi? Yani. Allahu Teala bizim yapacağımız işleri de yaratan, yaratan ama bize de ne yapıyor? O kudreti veriyor. O irade veriyor. Ondan sonra kul onu ne yapıyor? O işi yapmış oluyor. Buradan sonra da bir mesele var. Onu da yetiştiririz inşallah. Beş dakikaya. <gülüyor> El-Guluvu fil sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmede aşırı gitmek. Qaratu hadithen ma meda sahheti ve menkâne ismuh Muhammeden fela tadribuhu ve la teştumuhu Kimin adı Muhammed olursa onu dövme ve ona sövme diye. Hatta bizim toplumda da nedir? Hani bir çocuğuna Muhammed ismi verme, ona sövülürse çok büyük günah olur. Peygamber'e sövme gibi bir mesele vardır ya. Onun için ne yaparlar işte? Mehmet ismi vermeye çalışırlar. Muhammed isminden genelde sakınırlar. <gülüyor> Bu söz peygambere uydurulmuş bir yalandır. Ve ليس لذلك aslun <gülüyor> fi sunneti mutahhara sunneti mutahhara da böyle bir şeyin aslı yoktur ve şu şekilde bir ifade de kullanırlar insanlar mensun bi Muhammeden fe innehu lahu zimmetun min Muhammeden Kimin adı Muhammed olursa onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir zimmeti vardır. Yani bir bağı vardır, bir himayesi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özel bir o adamın korunması vardır gibi böyle bir farklı inanç türü de varmış. Kime Muhammed ismi verilirse o adam o isim vesilesiyle cennete girer. Vaka da man kala man ki ki adı Muhammed olursa o adamın evinde şöyle şöyle nimetler olur, şöyle Allah'ın rahmeti olur gibi böyle uydurmalar vardı. Fakat la bu gibi haberlerin hiçbir sıhhat yönünden aslı yoktur. Fakat itibar asıl itibar edilecek nedir? Bittibeğ Muhammed'in. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Hani bazı Anadolu'da derler ya falanca şeyh işte seyyittir. E, Seyyid olması etkilemez ki. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmesi. Mesela Ürdün Kralı'na da derler. E, Seyyid derler. Haşimi derler mesela. Babası Hüseyin'e şu andaki şeye Haşimi onların soyu öyle diyorlar. Belki doğru da olabilir. Ama o ilgilendirmez ki bizi. Bizim için önemli olan nedir? Bittibe'i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz'e tabi olmaktır. itibar edilecek olan odur. Veleyse bismihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber efendimizin ismi değildir. Nice Muhammed ismiyle isimlendirilen insan vardır ki. Habis ruhluluğudur. Çünkü niye aleyhissalatü vesselam'a tabi olmadığından aleyhissalatü vesselamın şeriatına boyun eğmediğinden dolayı. İsimler insanları temizlemez. İnsanları temizleyenler nedir? Salih amellerdir. İnsan salih amel işledikçe ne olur? Kötü huyları gider. Salih amel işledikçe insanın günahları bağışlanır. Artık o ne olur? Aklanmış bir kul olmaya doğru yanaşır ve Allah'a karşı olan takvasıdır. Salih ameller insanın imanını kuvvetlendirir, değil mi? Biz neye inanıyoruz? Yani sadece iman dil ile ikrar, kalp ile, şey, kal kalp ile tasdik dil ile ikrar değil. Bunlara ilaveten nedir? Uzuvlarla beraber, organlarla beraber kişinin amelidir. Amel tamamen bir kuldan kalkarsa ne olur? O insanda iman olur mu? Olmaz. Evet. Ee, ve Allah'a olan takvadır. Kim Ahmet veya Muhammed ismi veya Ebul Kasım ismiyle e, isimlendirilirse e, şey nice Ahmet, Muhammed ismiyle Ebul Kasım ismiyle isimlendirilen vardır ki adam fasıktır, kafirdir. E, niye o ismi ona fayda etmiş midir etmemiştir. E, kula gereken nedir? Allah takvasının olması ve Allah'a itaatin itaatle amel etmesi gerekir. Ve bir şeriatullah, lti Ve Allah'ın şeriatına sahip çıkacak, sarılacak ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o şeriatla göndermiştir. İşte adıma fayda eden budur kurtulma yolu da anca budur. Yoksa sadece isimlerin olması, şeriat'a tabi olmamakla bu insanın ne kurtulmasına sebep olur veya ne de azaplandırılma sebebi olur. İşte Kaside-i Burde var. Kaside-i de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok aşırı övgüler yapılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, cömertliymiş dünyanın olması böyle tuhaf inançlara sahiptir levh-i mahfuz onun katındaymış kalem e, levh-i mahfuzun yazdığı kalem onun yanındaymış gibi inanırlar böyle bir şey Allah muhafaza böyle bir inanca biz sahip değiliz ve ahirette kurtulması Allah'a değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlarlar mesela şeyde <gülüyor> talebenin biri buradan gitti kız talebenin birisi e, bu Mahmutçıların yanına gittiydi işte Çarşamba cemaati diyelim yani onların yanına gittiydi o çocuk da o şeyhi şeyh edinmemiş yani onun müridi olmamış ondan sonra ona ne demişler biliyor musunuz sen ahirette seni kim kurtaracak eğer şeyhin olmazsa gördün mü yani insanı ee, ahirette Allah kurtar Allah kurtarır. Onun dışında hiçbir şey kurtarmaz. Yeuma la yanfa'u'l a'malu ve la banun illa men ettawalla bi kalbin Allah kurtaracak neyle? Kişinin yapmış olduğu. Aslında Allahu Teala'nın fazlı keremiyle kurtaracak. Yani fazlı keremiyle kurtaracak ama o imanın ve amelin faydası var mı var? Yani şöyle diyelim. Allah bize cennette inşallah gireriz. Oraya girdiğimizde vermiş olduğu cennet nimetleri bizi hak ettiğimizden dolay dolayı değil ama iman etmemiz, salih amelleri işlememiz nedir? allah Teala'nın artığı birçok nimetleri bizim önümüze sunma karşılığıyladır. Yoksa yani dünyadaki gibi vermiş olduğun para kadar alışveriş yapabilirsin değil yani. Mesela bir hadis-i serifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir kimse ameliyle cennete giremez. Ee, Hz. Ayşe süre ya Resulallah sen de mi? Evet ben de İlla en illa en tegammedeni Allah bir rahmeti Allah'ın rahmeti olmasa ben de cennete giremem yani Allah'ın rahmetiyle kul cennete girer ama tabi ki allah Teala kafirleri ve müşrikleri cennetine almaz. İman edenleri girdir ve dünyadaki salih ameller neyse ona göre. Aynen bunu şu şekilde de anlayabiliriz yani kul Allah'a bir karış yanaşırsa Allah ona bir zira yaraşır, bir zira yaraşırsa Allah ona bir arş yanaşır, kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani hep kulun ön adımı atmasıyla Allah'tan daha çok lütfunun gelmesi ama kul hiç yanaşmazsa allah Teala da ona bir nimeti bir lütfu olmaz.'' İşte burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı ilahiler var ya tut elimden ya Resulallah diye böyle şeyler var tut elimden ya Muhammed falan böyle ilahiler nedir şirk ilahileridir. yani onların e, İslamla ile alakası yok ya hani şarkılara alternatif olarak insanı biraz daha manevi duygulara çekmek için yapmışlardır ama genelde ilahilerin kaynağına bakın e, tasavvufi ilahilerdir. Yani genelde içer, içerisinde birçok şirk ifadelerinin bulunduğu ilahilerdir. Onun için bazı ilahiler hatta birçok ilahiler var ya şarkı dinlemekten daha tehlikelidir. İçerisinde şirk ifadesi bulunduğundan dolayı ve diyor ki eğer elinden tutmazsa helak olacağından bahseder ve nesi Allahu subhanahu ve taala bi ve fayda verme mutlak zarar vermeye kimdir Allah Allah'tır sahip olan Allah unutuyor da o kaside burada da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutacaktır öyle Allah'tır kurtaracak olan kendi dostlarını ve itaat elini kurtaracak odur dünyaya ve ahirete malik olan da Allah Teala'dır yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değildir. Ama bu kaside Burada Bürde'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahiptir. Onun cömertliğinin bir bölümüdür diyor. Gaybı bilir diyor. Allahu la illallah ma bi ma bi min ilmihi illa Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun dışında alimül gayb ve şer'de olan sadece kimdir? Her şeyi bilen, Allah Celle Celalü bilen Allah Teala'dır. Bu ennem min ulumi efendim ayet var. Peygamberimiz diyor e... Ben katlı haber etsin daha çok hayır. Şey. tabi Ve ben gaybı bilmiş olsaydım daha çok hayır işlerdim ve ve ma bana zarar da dokunmazdı. Çünkü gaybı bilecek insan ileride ne olacağını bileceği için zarardan sakınır, zarara yanaşmaz. Evet. 6888. Ve ve ve ve min bu gibi inançlar apaçık bir e, küfürdür ve Resulullah sevgisinde aşırı gitmiştir. Ama kim böyle bu inançla giderse Resulullah işte kaybı bilir, Resulullah e, dünyanın sahibidir, insanın ahirette kurtulmasının e, sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Yani insanı kurtaracak olan odur ve da şeyhıdır yani. Böyle bir inanca sahip olursa bu en büyük bir küfürle, en büyük bir sapıklıkla ölmüş olur. allah Teala bizi böyle inançlardan muhafaza eylesin ve kudavana enel hamdulillahi rabbil alamin amin sayyid